bu Özgecan olayından e, yola çıkarak e, kadın aile e, kadın erkek ilişkileri gibi meselelere temas etmiştik ve aile konusunu e, gündemimize alalım demiştik son derece önemli hayati bir mesele yani ülkemizde de e, farklı problem boyutlarıyla aile alanındaki sancı gündeme geliyor. Bunun belki en müşahhas göstergesi e, boşanma davaları, aile problemleri, aile içi kavgalar, şiddet vesaire. Şimdi e, şöyle bir şey hocam sanki bir haklar savaşı da veriliyor aile içerisinde. Son zamanlarda ee, İslami hassasiyeti bulunan ailelerde de e, böyle görüntülere e, rastlıyoruz. Bir de Kur'an'ın Er-Ricalu Kavvamun Alennisa Yani erkekler e, kadınlara karşı ya da kadınlar üzerinde kavvamdırlar ayeti var. E, bu nasıl anlaşılabilir? Nasıl anlaşılmalı? Bunu diyelim ki bir İslam alimi erkeklere bunu izah ederken nasıl etmeli? Kadınlara izah ederken nasıl etmeli? Bundan biz aile içinde nasıl bir karı koca ilişkisi kadın erkek ilişkisi çerçevesi çıkarmalıyız? Allah Teala'nın hoşnut olacağı o kavvam çerçevesi nedir? Yani işte bizi dinleyen şimdi aileler var, e, mutfağında bizi dinleyen hanımefendiler var, araçlarında bizi dinleyen e, beyefendiler var, e, genç evlenme adayı erkekler var, Kadınlar var Yani neler anlatmalıyız Mesela bu ayet Bizim Aile ortamında İslam ailesi ortamında Çok belirleyici Bir çerçeve mi koyuyor O ve bu belirleyici Çerçevenin Muhtevası nedir Yani Rabbimizin Bu ayetten Kastettiği nedir insandan istediği nedir Bugün biraz onu konuşalım ve inşallah aileye bir e, müsbet, müsbet bir e, katkımız olsun diye düşünüyorum. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kavvame erkeğin aile yönetiminde e, etkili ve yetkili olması demek. Evet, özeti bu. Özeti bu erkek yetkili aile konusunda yetkili buraya girmeden önce bir kere bizim tespit etmemiz gereken bir hakikat var Rabbimizin kitabı Kur'an-ı Kerim bizim açımızdan itiraz edilemez ihtiva ediyor kanaat kullanamayız A ee, kullanırsak yani bu ne biçim iman etmek olur diye gündem olur bu sebeple e, Allah-u Teala'nın erkeklere kavvame hakkı verdiği Kur'an ayetiyle sabit ve şu demek istemiştir şu anlamdır aslında şöyleydi gibi de bir bölümü yok bunun Evet. E, mesela kurban kesmek Kur'an'da geçen bir kelime olduğu halde kurban farz değildir, vaciptir diyoruz. Evet. Halbuki Kur'an'da geçiyor ama neden e, farz olmuyor? Çünkü e, rabbike ayeti, kurbanı emrediyor. Ama kurban bayramı günlerinde kurban kes, işte koyun olsun, kuzu olsun böyle bir açıklama olmadığı için yani ben halkça ifade edeyim. Delaleti zanni mi? Zanni zanni zanniy olduğundan yani evet. %100 bir hedefi göstermediğinden, genel evet. bir hedef gösterdiğinden, sabah namazı gibi farz olup olmadığı konusunda ittifak etmemiş oluyor alimler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasına bakıyorlar. Farz değildir, vaciptir diyorlar. Hatta büyük bölüm alimleri de sünnettir diyorlar. Evet. Aynı şekilde kavvame ayetine baktığımızda, ricaukamun a ise böyle bir tartışma yok bakıyoruz çok net bir kural koyuyor Allah Teala böyledir diyor Evet gerekçesini de izah ediyor ayet Çünkü bu nedenden dolayı evet. e, böyledir diyor yani bir yaratılış bir de evin ekonomik sorumluluğu yüklenmesi söz konusu olduğundan erkeğe erkeğin kavuamesi vardır yani etkin yetkindir erkek evde deniyor Dolayısıyla biz böyle İslam tarihinde saygın alimlerden birinin kanaatlerinden bir kanaat gibi alamayız bu konuyu evet Evet, İmam Gazali Hazretlerinin bir nasihatini herhalde kendi görüşümüzün üstünde görürüz ama başka bir aleminkini de ona tercih edebiliriz yeri gelir çünkü büyük bir alim büyük bir mürşit ama Kur'an değil evet. vahiy değil sözü vahiy. dolayısıyla kavvame kavramı Kur'anidir Kur'an'dan gelmedir Zannilik bölümü de yoktur. Çok net bir şekilde hayat tarzı böyledir. Onlarca, yüzlerce kurum... yani Kur'an'a iman eden insanın e, bu ayeti de tamam Rabbim benden böyle istiyor demesi lazım. Böyle mecburiyetimiz evet. var. Burada e, bir çizgi çizmemiz lazım. Kur'an'ın ve allah Teala'nın emirleri Kur'an'daki gibidir sadece. Ne demek istiyoruz? Yani bir Anadolu kültürü, Yemen kültürü, Medine-Mekke kültürü, işte Abbasi kültürü, Kur'an'a şekil veremez. Kavvame Allah'ın emridir, Kur'an'ın emridir, hakikattir ama bu Kur'an'ın emrettiği gibidir. Anadolu'da uçurulmuştur bu da erkek kendini krallar kralı haline getirmiştir. Yemen'de kadını yok hükmüne düşürmüştür bu ayetten yola çıktığını zannedenler tarafından. Araplar ezmiş geçmiştir kadını eleştirmiştir. Bunlar Kur'an'ın emirleri değil. Peki hocam yani zaten herhalde şey oradan çıkıyor kavam kelimesinin. İçi nasıl doldurulacak? Nasıl anlaşılacak? İşte onu ele almamız değil lazım. Onu, yani yani Yemenli'nin doldurduğu değilse ya da Anadolu'nun Anadolu doldurduğu, doldurduğu değil. değilse e, kim nasıl dolduracak? Bunu nasıl anlayacak? Emreden evet. Allah ve Peygamber'i dolduracak. Evet, evet, o dolduracak. Evet. Bunu şöyle özetleyelim. kavame hakkı kulluk ve ilahlık hakkı Ölçüsünü değiştirmiyor Yani kadın da Allah'ın kulu evet. Erkek de Allah'ın kulu Kullardan bir tanesi kulluktan terfi ediyor Öbürü kul kalıyor kadın kul kalıyor Şekilde değil. asla değil Çok önemli bir şey asla. Kul kulluğunu bilir Şu kadar ki işletme sorumluluğu verilmiştir erkeğe evet. Kavvame işletme sorumluluğu demek Evet Evet. İşletme sorumluluğu sorumluluk artı sorumluluk demektir. Yani kul kuldu zaten. Evet. Bir öyle de bir sorumluluğu vardı. Vardı. Kulluk sorumluluğu. Bu hiç bizi biçimde değişmiyor. Kadın erkek aynı bu konuda evet. eşit şartlardalar. Bir de erkeğe kadının da sorumlusu olma getirilmiştir. Kadını ezme sorumluluğu verilmemiştir kadının gidişatından. Bu gidişatı da erkal ayetinde kadınlara karşı erkekler yetkili etkin kılınmışlardır ayetinde Allahu teala'nın bima evet. faddala'llahu ba'd aralarındaki yaratılış farkından kaynaklanıyor bu ve evet. bima ekonomik sorumlulukları var erkeklerin ondan dolayı evet yani kadın çalışmayacak ...para kazanmak zorunda olmayacak... ...kirayı, doğalgaz parasını ödemek zorunda... ...olmayacak, erkek olacak. Erkek çalışması... ...gerektiği için... ...evi geçindirmek zorunda olduğu için... ...çocuğun mamasını bulmak zorunda... ...olduğu için... ...imza atıyor olması lazım. Evet. Bu imzada... ...öbür eş imza... ...gibi bir imza atmayacak... ...tek başına imza atacak erkek. Evet. Yani buna... Çağdaş deyimiyle işletme sorumlusu. Evet. İşletme sorumlusu olmak mal sahibi olmayı gerektirmiyor. Mal sahibi allah Teala deyim yerindeyse. Yani aileyi bir müessese kabul edersek ailenin sahibi Allah'tır. Evet. Celle evet. Erkek ailenin sahibi olamaz. Kimse olamaz. Yaratan Allah olduğu sürece niye sahibi erkek veya kadın ya da eşit paylaşsınlar ki bunu? Allah yarattı. Ki ayetlerinden bir ayet mucizelerden bir mucize olarak Allah aileyi yaratıyor. Evet. Yani okumuştuk ya evet. Rum suresinde. Ve min ayeti en halakalekum min anfusikum azvajan. Evet. Yani bu eşleri. Yaratan, ayetlerinden birisi de bir diye. ayet olarak yaratıyor. Evet. Dolayısıyla sahibi Allah. Erkeğe ne yetki verilirse verilse bu sahip olma yetkisi değildir. İşletme yetkisidir. İşletmenin de adı nedir? Yani kurallarını sahibi koyuyor. O kurallara göre sen işletiyorsun. Evet. Anadolu'da, Yemen'de, Kafkasya'da veya Balkanlar'da, her nerede kuralı da kendisi koyan bir işletmeci özellik ilan etmiştir. Bu kulluk sınırlarını aşmak olur. Evet. O zaman benim namazımı da sen kıl. Ben sabah kalkmayacağım da desin hanımına bari. <gülüyor> evet. Yani kulluk namazı ihtiva ettiği gibi bir sofraya oturma kurallarını da ihtiva etmiyor mu? Yatak odasını da ihtiva etmiyor mu? Şeriatımız bizim. Elhamdülillah. Hayatın hangi bölümünü Allah'ın iradesi ve emri dışında yaşamamıza izin veriyor ki aileyi versin? Yani işletme yetkisini evet bu konudaki tasarrufu sınırsız hale getirmek Kur'an'ın dışına taşmaktır. Burada çok hassas bir e, örnek vermek istiyorum. Meşhur hepimizin bildiği ama bu açıdan bir türlü ele alamadığımız bir konu var. Bu işletme yetkisini Medine'de erkekler Efendimiz'in zamanında biraz abartılı kullandıkları olmuş. Evet. Yani onlar da işletme yetkisinin kendilerinde olduğunu anlayınca işte ileri geri emirler mi verdiler ya da vurdular mı ne yaptılarsa evet. mesela. Kadınlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etmişler. Yani bizim işletme şefleri böyle teknik hatalar <gülüyor> yapıyorlar diye. Ben böyle e, tasvir edeyim ki kolay anlaşılsın mesele diyorum. Efendimiz Aleyhisselam Üstadım çok enteresan. Kavvameye peygamberce getirilmiş standart bu Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Ne buyuruyor? Bakın diyor. Ben kadınları dövmüyorum. Müthiş muhteşem. Ben kadınları dövmüyorum. Kıyamet günü bana ...en yakın olanlarınız... ...ahlakı bana uyanlardır... ...dikkat edin diyor... ...evet... ...hocam daha... ...ne demeli... ...ne desin... Evet, ...yani... Ne ...çok net bir şekilde... ...kavvame hakkını... ...işletme yetki sınırları dışında... ...kullananlar benden uzaktır diyor... Evet ...peygamberinden uzak olduktan sonra... ...işletme yetkisi olsa ne olur... ...ruhsat senin üzerine olsa ne olur... ...fabrika senin olsa ne olacak... Evet. Yani nazikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...kıyamet günü bana en yakın olanlar eşlerine iyi davrananlardır diyor. Evet. Bu müthiş bir şey hocam. Evet. Yani biz Kur'an-ı Kerim'in müfessiri olarak görüyoruz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i. Yani ayeti nasıl anlayacağımızı, nasıl tatbik edeceğimizi anlatıyor. Kavamedeki işletme yetkilerini cariye kullanıyor, işte köle kullanıyor gibi insanlarda hatta çocuklarında kullanmaya kalkanlar Peygamber Aleyhisselam Efendimizin duvarına çarpmışlardır. Evet. İkaz görmüşlerdi. Bu ikaz da bir mümini uykusuz bırakacak bir ikazdır. Bana yakın olmak diyor kıyamet günü. Evet. Resulullah evet. Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yakın olmadıktan sonra kime yakın olacaksın ki? Evet. Kime yakın evet. olacaksın? Yani onun yakınının dışındaki yer neresi acaba kıyamet günü? Bu sebeple görüyoruz ki Teheccüde kalkanlar Nafile perşembe günü Pazartesi günü oruç tutanlar peygambere yakın oluyorlar Gibi Ailesiyle ilişkilerinde Peygamber nezaketi Aleyhissalatü vesselam Kullanabilenler de peygambere yakın oluyorlar Evet Yani bunu o zaman biz Peygamber aleyhisselama yaklaştıran Onun yanında Olma hakkı kazandıran Nimetlerden biri Olarak görmek zorundayız Ölçüyü Bu, bulabilirsek. Eğer imansa ölçümüz. Evet. Ama şöyle bir hata düşününüz. Ben işletme yetkili sertifikamı Kur'an'dan alıyorum. Nisa suresinde Allah er-reculu kavvamun alen nisa diyor. Kararnameyi kendim yazıyorum. Düzüğü kendim belirliyorum ve bula saatekarlık denir o zaman. Yani yetkiyi kimden aldıysan kullanma. Neyi, neyi anlamıyoruz hocam? Bunu bunu yaparken. Ha, şunu anlamıyoruz. Nereden problem çıkıyor? Şundan çıkıyor. Ya ya, o psikolojik zemini de tahlil etmek lazım. Asıl bu zaten. Evet. Şimdi ona getirmek istiyorum evet, hocam. Evet. Ee, oruç tutun diyor Allah. Celle Celaluhu. İyi, Ben de imsaha kalkıp oruç tutuyorum. Ama e, sayınca da su içiyorum. <gülüyor> Oldu mu oruç? Hurma ikram edilince de öyle vakti yiyorum. Evet. Ben oruçluyum ha diyorum. Evet. Ee, nereden oruçlu oluyorum? Ee, kalk i̇msak yedim. Bir mas hikaye anlatırlar Adamın biri hiç oruç tutmaz Çoluk çocuk oruç tutarmış O tutmazmış evinde Sahura da muhakkak kalkarmış <gülüyor> Hanımı bugün demiş ki Yemek az zaten bugün Sen yeme de Çocuklara savurda yemek yetsin demiş Adam da demiş ki Be kadın demiş Zaten oruç tutmuyor Savurda kalkmayı Hepten gavur mu olur <gülüyor> Demiş <gülüyor> Şimdi Yani oruç tutuyorum Allah emretti Evet Tutma prensiplerim neye göre belirlenecek? Elbette Allah'a göre belirlenecek. Tabii. Peygamberine göre belirlenecek. Kavvame hakkını kim verdi? Allah verdi. İşletme yetkisini kim kullandıracak bana? E Allah. E kuralları kim belirleyecek? Allah ve peygamberi belirleyecek. Şimdi burada benim kanaatim üstadım. Oruç tutuyoruz. Ne yiyip içeceğimizi gündüz de kendimiz belirliyoruz. Namaz kılıyoruz, namazı da cep telefonunu açıp arkadaşı arıyoruz. Ya yani ne <gülüyor> biçim namaz kılıyorsun sen? <gülüyor> evet. Yani namazın standartını kul belirleyemez ki. Eğer kulsak biz, Kur'an'ın müminleri isek, Peygamber Aleyhisselam efendimizin ümmeti isek, elhamdülillah öyleyiz. Rabbimize hamd olsun bu nimetle mü müşerrefiz. O zaman Allah'la ilgili olan. ...Kur'an'dan alınan her neyse... ...çalışma tüzüğünü Kur'an belirleyecek. Evet. Namazda olduğu gibi, oruçta olduğu gibi... ...kavvame hakkında da olduğu gibi. Ya diyeceğiz ki kavvame örfidir, sosyal bir haktır... ...Anadolu çocuğuyuz biz, böyle evleniriz kardeş diyeceğiz. Evet. Tamam, bir sıkıntı yok bunda. Vur kır, ne yaparsan yap o zaman. Ya madem örftür... Sen de dallısın. Kullandığın yani Allah, Allah'tan koparıyorsun. Baştan reddediyorsa eğer. Evet. Yok bu hakkı ben kendim aldım diyorsa. Evet. Hayır. Kur'an'dan aldık bu hakkı diyorsak, kullanma kılavuzunu Kur'an koyacak o zaman. Evet. Kullanma kılavuzunu Kur'an koyacaksa eğer, Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakı devreye girecek o zaman. Ayağa kalkıp ben kadın dövmüyorum ha dikkat edin diyen peygamberin Ümmeti keyfine göre aile düzeni kuramaz üstadım. Buradaki evet. sorun şu. Müslümanlığı biz yani yeni nesil olarak veya bu çağın Müslümanları olarak Müslümanlığı camilerin dini olarak görüyoruz. Biraz daha iyi Müslümansa tekkiye de gidiyordur. Sonra ha, hayatın dini. Ha, bu sıkıntı burada başlıyor hocam. Eğer ben. Sabah veya cuma namazında bulunduğum cami şartlarında bulunmuyorsam evde, yatak odasında, oturma odasında, misafir odasında, o şartlarda bulunmuyorsam sorun. Bu kavvama hakkını kullanmakta değil, Müslümanlığın isminin hakkını vermekte sorun var. O cami şartlarında e, evi düzenlemek ne demek? Ne demek? Yani yatak odasını düzenlemek ne demek? Caminin bir... Adabı var. Bu adab nedir? Abdestsiz girilmez, kıbleye oturur, ayak uzatılmaz. Böyle bir adab var. Evet. Bu camideki Müslüman adabı. Ama o adabın hepsini Allah korkusu, peygamber sünneti belirliyor. Evet, asıl mesele o. Aa, bunu ticarete taşıyorum, eve taşıyorum. Evde ayaklarımı üst üste atıp bibli tarafın olmadıkça istediğim gibi uzatırım. Pijamayla oturabilirim. Kadın mesela Müslüman kadın camide başı açık duramaz. Durmaz. Evet. Ama evde başı açık durur bir Müslüman kadın. Evet. Hiçbir sakıncası yok. Evet. Yani bizim bu konuşmamızı evde dinleyen bir hanımefendi başı açık olsa hiçbir sakıncası. Mahrem olması gereken bir kimse yoksa evde. Perdeleri de açık değilse, görünen bir yerdeyse yani kadın çok daha müstehcen bir kıyafetle de evde durabilir. Evde yasak koymadığı için Allah bu konuda. Camide koyduğunu evde koymamış. Bir ev standardı belirlemiş dinimiz. Bu, i̇sterseniz bu müstehcen kelimesini azıcık açalım. <gülüyor> yani yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermesin. Yani evde müstehcen kelimesine çok kötü şeyler Sokağ yüklendiği için. Sokak için müstehcen, <gülüyor> cami için müstehcen, <gülüyor> ev için değildir. Evet. Ev için değil. Yani çok evde basit. açık durabilir. Ee, basit, temizlik evet. yapıyor bayan. Evet. Üst çamaşırı yok. Evet. Yani dışarıda ölse öyle durmaz Pomaya evet. girse hastaneye öyle gitmez Mesela evet. Evet. Evde öyle durabilir mi? Durabilir evet. Çünkü dışarıda ona Böyle duramazsın diyen evde durabilirsin Diye izin vermiştir evet. Bu, evet. Bu man Dışarı için müstehcen içeri için müstehcen diye evet. Müstehcen müminin gözünü Kapatmasını gerektirecek Ar duyulacak seviye demek evet. Evet. Ama dışarı için geçelim Aynı kadın Kötü örnek olmasın diye oğlunun yanında öyle durmaz. Evet. Bir yaşından sonra oğlunun önünde öyle görünmez Müslüman evet. kadın. Hatta kızının önünde de öyle görünmez. Bizim Müslümanlığımız evde de aktif bir Müslümanlık olmalı. Evet Cuma, evde de aktif bir Müslümanlık. Cuma akşamları Yasin okumakla aktif olmuyor benim Müslümanlığım. Ya da bir cenaze haberi duyunca... İstirca yapıp binlerle, binlerle yani bu değil aktif Müslümanlık. Yatak odasından tuvaletten mutfaktan bir evin bütün köşelerinde şeriatımın getirdiği bir düzen var. Müslüman İlkeler. evi dediğimiz ha, Müslüman evi deriz. Sünnete uygun ev deriz. Kur'an terbiyesi görülmüş bir ev deriz. Bu evde her an benim Müslümanlığım var ama bu Müslümanlığım ...mesela camide durur gibi... ...büyük çarşafla durmak değildir bir kadın için... Evet. ...yahut da... ...yani Müslüman camide sakız çiğner mi... ...mesele cami boş duruyor... ...İmam Efendi konuşurken kürsüde biz de sakız çiğneyelim... ...demez herhalde bir... ...ama evinde çiğneyebilir... ...camide getirin bir Türk kahvesi içelim kimse demez herhalde... Evet. ...evde de kızım bir kahve yap... ...içeyim der bir baba... Evet. ...bu da... ...evde bir kahve içmem... ...bir tatlı yemem... ...mesela sabahleyin çıkıyor... Ee, bir Müslüman hanımına Ya güzel bir revani yap akşam bir revani yiyeyim dese Akşam da revani olsa Bu bir ibadettir Kadın evet. için ibadettir Kadın bundan mutlu oldu eşime bir şey yaptım Eşi de bundan sevap kazandı Gelirken de kaymağını da getirdim Bu kaymağı da koyun Müslüman aile böyle bir ailedir evet. Ama camiye hoca efendi e, Yarın bir revani yap da öğleye gelelim Denmez herhalde <gülüyor> evet. Ama Müslüman olarak ben revani de yerim Oturup muhabbette ederim, evde çocuklarla ebecilik devecilik oynarım ve bunu camideki kıvamımda yaparım ben. Camide kushu içerisinde oturduğum için Rabbimden sevap beklerim, evde de keyif sürdüğüm için Rabbimden sevap beklerim. İslam bu. Kulluk değişmiyor. Hay, benim Heh. ana şartelim belli. Evet. Elektrik aldığım yer belli Belki, benim. Evet. Sınırlarım belli. Yalan yok. Haram yemek yok. İftira yok. İbadet ihmali yok. Ev, cami o zaman. Evet. Evimiz mabed gibi bizim. İslam bu. Ama bizden önceki din mensupları ne yaptılar? İslam, onların İslamını diyelim yani Hristiyanlı ve Yahudiliği kilisenin ve havranın içine bastırdılar, yoğunlaştırdılar. Bütün dini din orada bitti yani arzu, arzularını yoğun bir şekilde koydular. Evet. Ruhbanlık ne demek? Dini yoğunlaştırılmış olarak bir yere daraltmak demek. Evet. Onların perspektifinden. Biz ise bütün hayata dağılmış bir din sahibiyiz. Bir gün e, bir hatıra olarak nakledim. Bizim gençlik yıllarımızda Emrullah Atiboğlu Hocaefendi Sultanahmet'te imam olmuştu. Evet. Yeni bir imam olmuştu. Biz de yani e, Timurtaş Hoca Efendi'nin vaazda olmadığı günlerde orada cuma kılardık. Dolu dolu cuma güzel hutbeleri hutbeler okurdu. Evet. Allah selamet versin, ömrüne bereket versin. E, çok güzel hutbeler okunuyor... Ve bir e, kaç cuma üst üste bir adam hutbenin yarısında ...tam yarısında böyle sanki hususi yapıyormuş gibi... ...hiç de heyecanlı bir şey olmadığı halde... ...canlı bir tekbir getiriyor... ...Allah diye bağırıyor... ...hoca efendi de bir yarım dakika toparlanamıyordu... <gülüyor> ...genç, delikanlı... ...gene genç hoca efendi de... Evet. ...yani o zaman daha da 1970'li yıllardan söz ediyorum... Evet. Ee, ...hiç unutmuyorum... ...sonunda herhalde bir iki hafta sonra hoca efendi... ...Emrullah hoca efendi... ...yani boğazına tıkandı denir ya... ...gırtlağına kadar... ...yeter artık... Gırt, <gülüyor> Hutbesini kesti. Ee, böyle 20-25 saniye kadar sessiz kaldı. Bana bak diye elini o adama doğru uzattı. Koca Sultanahmet Camisi'nde. Bu heyecanını evine ve sokaklara taşı. Evet. Burada bitirme heyecanını sen dedi. <gülüyor> Ona daha değişik şeyler söylemek istedi herhalde ama Üstadım 1977 filan bu rakam. Evet. Hala aklımda bu. Bu heyecanını sokaklara ve eve taşı sen dedi. Evet. şimdi heyecanlanıyorsun cuma hutbesi yani taşı. E, çok güzel mecaziye hayata taşı. Yani belki de şöyle demek istemiş olabilir. Müslümanlığını bana göstermekte evinde göstermiş gibi yani belki de ne dediğini hoca efendi bilir. Ee, ama özellikle çok önemsiyorum hocam. İslam'ı Müslümanlık heyecanımızı camide başlatıp camide bitirdiğimiz bir programa dönüştüremeyiz. Aksi takdirde Kur'an'ın Verdiği bir görevlendirme Olan kavvame zulme Dönüşür evet. Zulme dönüşür Müslüman bir de Allah'ın adını Kullanarak zulmeder yani Zulme diyor zalim evet. Allah'ın adını kullanan zalim İki türlü zulmetmiş olur ki kendine de zulmetmiş Oluyor böylece Bu sebeple e, kavvame Hakkı Müslümanın işletmecilik yetkilendirilmesidir sadece peki şöyle bir şey hocam yani e, bu işletmecilik yetkisi verilmiş olmasının hikmeti nedir yani evet. oradaki yani ona da bakmak lazım belki yani e, bu yapının herkes tarafından doğru anlaşılması ve içe sindirilmesi için belki de bugünkü batı kültürüyle Kur'an'ımızın birleşemeyeceği bir nokta bu. Batı her şeyi örgütlüyor. Evet. Devletler, işte birleşmiş milletler, ben ona birleştirilmiş milletler diyorum da ikisi de uyuyor bana göre. İşte mesela ne yapıyor? Yeşil duyguları olanları bir yerde birleştiriyor. Sürekli bir örgütlenme, bir yönetim kurulu belirleme, bir baş seçme, çağdaş bir kavram haline geldi. Evet. Çünkü insan... Hierarşik bir sistem içerisinde huzurlu yaşar. Evet. Bir baş olması lazım. Yani devlet olması lazım. Devletin başı i̇şte olması organizasyon. lazım. Organizasyon. Evet. evet, buna bir organizasyon diyelim ve bassız bir organize insan doğasına aykırı. Evet. Yani insan organize istiyor ve bir baş istiyor. Yetkilendirilmiş bir baş istiyor. Batı sistem olarak sosyolojide, siyasette bunu adeta doğal e, tabiat kanunlarından bir kanun haline getirdi yani bir organize olacak organizeye seçilmiş birisi muhakkak gelecek böyle bir e, yetkilendirme yapılacak deniyor ki gerçekte de böyle böyle olması lazım ki biz bunu doğa, batıdan öğrenecek bir ümmet değiliz. Üç kişi yola çıktığınız zaman gezmeye giderken bile bir emir seçin diyor. Evet. Yani, elhamdülillah biz batının bu kültürüne muhtaç değiliz yani gezmeye gidiyorsunuz İstanbul'dan şöyle ada pazarına işte bir ziyarete gidiyorsunuz yol emiri olsun birisi diyor neden? nerede mola evet. vereceğimizde tartışmayalım sonra evet. diye şimdi bir e, yöneticinin işletmecinin emrinde olmak bir kişiye mesuliyet verip gerisinin orada düzene uyması olayı Doğu kültüründe de, Batı kültüründe de, İslam'da da, İslam'ın dışında kalanlarda da tabii bir ihtiyaçtır. Evet. Şimdi Batı kültürü bunu kendisi sosyolojide, psikolojide her alana uyguluyor. Mesela 100 tane işçi, onlara göre işçi işte çalışıyor. Sendikalaşın, sendikalaşın diyor. Evet. Yani 100 tane işçi sendikalaştırıyorsun. Ondan sonra bir tanesi işçi temsilcisi olsun diyorsun. O 3 gün çalışsın diyor. İki günde sendikayla ilgilensin diyor. Yani evet. işletmenin aleyhine bir durum olduğu halde sendikacı az çalışacak diyor. Sekiz saat çalışmayacak diyor. Bir kural getiriyor. Evet. Böylesi uygun mu değil mi onu konuşmuyorum ben. Evet. Ama insanoğlu binlerce yıldır dünyada yaşıyor böyle bir deneyim elde etti. Nedir bu deneyim? On insan bir aradaysa bunların biri işletme yetkisine sahip olmazsa burası yürümez. Velev ki işçilerin çalıştığı bir fabrika olsun Yürümez evet. diyor Devletinden tut köy muhtarlığına kadar Aile de Bir işletme olduğu halde Niye burada herkes eşit yetkili oluyor evet. Batının çıkmazı bu Bu sorun burada Bu tabii kuralı Allah Ailede de koyuyor evet. Ve bunun da gerekçesini ait iki şeye bağlıyor Erkek kış günü dışarıda çıkmaya müsait Bünye sahibidir Kadın narindir, bu bünyenin sahibi değildir. İki, aile ekonomiyle sürmek zorunda. Bu ekonomiyi temin etme, finansı temin etmek erkeğin görevidir. Hem para harcayacak, hem eşit şartlarda harcayacak. Hem dışarı çıkmak zorunda olacak, hem de izin alıp, eşit başkandan izin alıp çıkacak olmayacağı için yani bütün dünyanın söz birliği ettiği bir kişiyi işletme yetkisini ile donatma şartını sadece ailede yok saymak batının çıkmazıdır bu çıkmazdaki neden de nedir kadını şeytanın görünen şekli olarak algılayan Roma kültürü batıyı ezmiş bitirmiştir asırlarca çünkü onlar Şeytan nedir sorusuna kadındır diye cevap veriyorlardı Asırlarca evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kadını alıp vahi ile Medine sokaklarının en değerli insanı haline getirdiği zamanlarda Onlar Roma kültürünün zulmü altında Kadın yakıp zevkleniyorlardı Yani şeytandan kurtulmak için kadını yakıyorlardı evet. o, o kültürün ürünü olarak adeta günah çıkartmak istiyor batı bu çıkartırken ikinci günah işliyorlar. Yani beşer kafası bu kadar işte. Yani aile bir işletmedir. Herhalde dünyada en yaygın ve en tabii işletme aile işletmesidir. Anne, baba, eşler, çocuklar... E, ...hiç değilse dört kişilik bir işte. Batı standartlarında dört kişilik. Bizde elhamdülillah on kişiden aşağı olmaması gerekiyor. <gülüyor> e, yani... Biz bizim ailemizi diyoruz tabii. Velev ki 3 kişi olsun velev ki 2 kişi olsun bir işletme bu. Evet. Yani işletme ruhsatı en hassas alın. işletme. Hocam. Ya, en hassas hocam, işletme. Nikah belgesi nedir? İşletme ruhsatıdır. Evet. Yasaldır bu. Bunlar bu, bu yeri işte yasalara uygun belediyeden alınıyor işte işletme yetkisi. <gülüyor> yani nikah belgesi işletme bir yetkisi. Birlikte işletebilirler müesseseyi. Birlikte eş güç kullanılarak yürütülen hangi işletme dünyada başarılı? Evet. Hangi işletme başarılı? Veyahut da hiçbir yetkisi olmayan şefin, müdürün bulunduğu hangi? Müdür iş yapabilmiştir evet. Yapamaz Tabiata aykırı Kur'an kitabımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti şeriatı Yüzde yüz tabiidir Aile konusunda da Yüzde yüz tabiidir Allah'ın fıtratımıza koyduğu Bizi bu dünya şartlarında Yarattığı standartlardadır Kur'an-ı Kerim Onun içinde bir işletme yetkisi olsun e, bu işletme yetkilisi de erkek olsun demiştir Allah. Bunun fiziki ve ruhi altyapısını da doldurmuştur Rabbimiz. Ha, hata etmiyor mu erkekler? Namaz kılarken de hata ediyorlar. O da Allah'ın evet. verdiği bir kulluk yetkisi. Ne yapıyor? Sevi secde ile düzeltiyor. Evet. Sevi secde ile düzeltemezse bunu yeniden kılacaksın diyor. Bu kavamlının sev secdesi var, var tabii, mı? Hocam? Var tabi, var tabi, olmaz olur mu? <gülüyor> evet. Yani sev secdesi var tabi. Ya yani siz hocam şimdi yani bu tür aile sorularının da geldiği bir insansınız. Yani birçok soru geliyordur. Belki eşler geliyordur. Belki çocuklar geliyordur. Ya genelde kadınlardan yani genelde de dindar insanlar size fetva sormaya İslam ne diyor bu konuda diye sormaya geldiğine göre Yani dindar insanlar kadınlardan ne tür sorular geliyor bu konuda özellikle Valla bir yarayı depreştirdiniz üstadım önce şunu söyleyeyim son 1-2 seneden beri bilhassa Avrupa'daki Müslüman ailelerin çocuklarından çok şikayet geliyor Evet. Hocam 20 yaşında 21 yaşında Gencecik kızlar Annemin babamın arasında kaldım Helak oluyoruz Şu anda bilgisayarımda 20 tane vardır Öyle soru 3 sayfa 4 sayfa Ne Kızım. diyorlar hocam Yani şu da sorulabilir yani Kadınlardan dedim erkeklerden de Belki böyle sorular geliyor Erkekler hep kendilerini %100 haklı bilerek Söze başlıyorlar zaten Öyle mi? Tabii, tabii. Aradığı cariyi bulamamıştır Şikayete başlıyordu Evet ee, hmm. Ben bu sözümü müsaade ederseniz çocukların şikayeti hocam en yara aldığım sorular yani onların bir şey diyemiyorsun ki yani evet. annesini babasını anlatıyor ee, o kadar taşmış ki kızcağız bilhassa kız çocukları çok, çok şikayet ediyorlar yani ben hemen şunu söylüyorum kızım sana uzun bir zamanda cevap vereceğim ama ne olursun anne ve babanın bu durumundan dolayı acil evlenme kararı verme diyorum. Evet. Çünkü kızların iki açmazı oluyor. Evet. Bakıyor ki babasıyla annesi arasında böyle bir zulüm var. Evlenirsem ben de böyle olacağım. Evlenmeyeyim diyor. Evet, öyle bu bir Açlık intiharı gibi bir şey. Çok kötü. Evet. Ya da bunu hisseden bir okkabaz buna evlilik teklif ediyor. Cennet vaatleriyle dünyanın cennet diye... benim babamdan annemden kötü olmaz herhalde diye düşünüp hemen evet diyor. İkisinde de bu kız da ikinci felaketi başlatıyor. Evet. O kararı da yanlış bu kararı Ben hemen çünkü o mektubu hocam Yarım saat sürüyor okumak neredeyse Üç sayfadan aşağı yazan olmuyor bunlar Vallahi. Dert küpü Derdi döküyor Yani Yani bu itimat etmesi Hoş bir şey tabi ama Hocam bazen o mektuplardan 5-6 tane okudum mu Evde akşam anlaşılıyor benim çok O mektuplardan okuduğum evet. Yani her hareketimden belli evet. oluyor Çöküyor insan hocam Ümmetimin bir parçası bu Nasıl ben Haç'ta Arafat'ta Müslümanları toplu görünce mutlu oluyorum elhamdülillah ne kadar güzel Kabe tavaf ediliyor. E, ümmetimin geleceği olan o kızların durumu da etkiliyor hocam. Yani bir değil, üç değil, beş değil. Birincisi bu. Ben onlara ilk nasihatim şu oluyor. Bunu hayatınla ilgili kararlarda etkin kabul etme. Evet. Seninle biz geniş bir düşünelim diyorum. İkinci olarak da ikinci muhakkak tavsiyem sakın anne babanın kavgasına girme. Evet. Evladın hakem veya savcı olduğu Bir yerde başarı yok Yani e, bir tarafı Eziyorsun çünkü sen yani iki tarafın üzerinde otoriter olamıyor çocuk Fıtrata aykırı bu Anneye hak veriyorsun Babada hain boşuna beslemişim bu haini ben diyor Annesini tuttu diyor veya aksi oluyor Evlat hakem olmuyor Üçüncü olarak her soruya müstakil cevap veriyorum Duyguları vesairesi diye Hocam Erkeklerin Şikayeti, ben de bir erkeğim, siz de bir erkeksiniz ama... ...benim e, şahsi kanaatim, şeriatımdan öğrendiğim şey... ...Efendimizin açık hadisinden de anlaşılıyor... ...erkek idare etmek zorunda hocam. Erkek aradığı gibi değil, bulduğunu idare etmek zorunda. Burada çok önemli bir... Yani bu idare etmek, e, yani... E... ...bazı şeylere tahammül etmek... ...falan gibi de bir şey içeriyor herhalde... Ee, ...öyle mi? Anlamak e, aynen geldi. öyle yani erkek... ...kağıt üzerinde ya da ona... rüyalarında gördüğü tarzda bir kadın... ...aramayacak hocam... ...kadın meşakkat abidesi... ...doğumla ölüp dirilen bir insan bu kadın... ...dolayısıyla kadının... ...depresyonları olması... ...sıkıntıları olması... ...nazı tuzu olması... ...tabii kabul edilmeli... ...erkekler dizi filmlerdeki safsatalara inanıyorlar... Evet. Yahut rüyasında gördüğü onun önünde secde eden kadın tiplerini bulacağını zannediyor. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bulamadı ya. Hatice annemizden başkasında bulamadı bunu. Evet. Ayşe'sinde bulamadı. Herkes haddini hududunu bilmesi lazım evet. ama kainatın efendisi bir koca oldu. Evet. Efendiliktir. O Ömer Radıyallahu Anh'a ait bir hatıra var hocam çok tatlı. Evet. Adamın biri geliyor işte bu dertlerinden anlatıyor. Bizim karı şöyle bizim karı böyle Hazreti Ömer çağırıyor kadın da geliyor. Kadın da bir anlatıyor ki eh yani kadın haklı müthiş bir söz söylüyor hocam. Allah ondan razı olsun bana bakın diyor. Evlilik irade ile değil idare iledir diyor. Evet, evet. hocam. Hakikaten slogan. Evlere ev, yazılması lazım. <gülüyor> ya ev, yani irade yani. belki açıklanması gereken bir kelime. Bir şeyi istiyor olmak. Ha, İdare o, de... Olsun yani şu şöyle. Ben iradem bu. Yani evet. ben böyle istiyorum. Evet. Ya bu mobilya değil ki istediğin gibi alacaksın bunu. Bu rengi istemiyorum. İnsan bu. İnsan. Her gün değişiyor ve Allah'ın yarattığı gibi başka türlüsü olmuyor. Evlilikler irade ile olmuyor hocam. Hiçbir erkek bu dünyada... Yani erkeğe veya kadına hitaben söylenebilir aradığını bulamamıştır Bana 73 yaşında ve diyanetten imamlıktan emekli birisinin aile mahkemesine girdim hocam evet. Dedem yaşında ikisi de çağırdılar Çünkü torunları devreye girdiler hocam rezil olduk sülaleye nasihat et bunlara filan dediler Faydam oldu ahiretle ilkaz ettiler. Yani resmi mahkemede değil özel. O noktaya gidecekler ama. Özel o noktaya otam, gidecekler. Evet. Gelinlerinden ikisinin kavgasına biri o taraf biri o taraf olmuşlar. Evet. Yani dede gelinin e, haklısı olmuş. Nene de erkeğin haklı olduğunu düşünmüş. Oğlunu tutmuş. Vay sen benim oğluma nasıl zulmedersin diye girmişler birbirine. İki sene sonra boşanma noktasına gelmişler. Allahum. Yani onlar barışmış ama. <gülüyor> o gelinle Tahmat varmış. Varmışmış. <gülüyor> o arada e, mecbur dinledim 2 saat kadar. Hatta nene kendi eliyle Karadeniz yemekleri yaptı bana haklı çıkayım diye herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yaptı. Tortili yapıyor ya. <gülüyor> Yok, beni evlatları yerinde <gülüyor> gördüler. Evet. E, fakat mecburen hayat hikayelerini dinledim. Bir defa ee, annesi bir gün çağırmış Oğlum gelinin hazır gel demiş O da gelmiş İstanbul'dan Evlenmiş almış karısını götürmüş Böyle bir evlilik olmaz hocam ee. Bu yanlış başlamış İçeri girdiğinde nene Kadın tarafı Dedi ki ihtiyar olan Dede e, Hocam dedi ...ne diyeceğini biliyorum... saat edeceksin... ...ben de yapıyordum millete bu nasihatleri... ...sonunda sözünü kabul edeceğim dedi senin dedi... ...çünkü ben <gülüyor> de bahane arıyordum dedi... ...birisi düzeltse bu da. iş araya girse ...çocukların de. nasihatini dinlemiyordum... ...senin emrine itaat edeceğim ama sana bir şey söyleyeyim dedi... ...benim dedi içimdeki nefreti... ...ve düşmanlığı... ...yüz köpeğe yedirsen zehirden ölür hepsi dedi... Allah ...böyle Allah enteresan Allah. bir nefret Allah. Allah. Evet. ...içimde öyle nefret var... ...doldum dedi... Ama senin okuduğun ayet hadisleri kırmam dedi. Ben, gelsin şeye. dedi bu işi bitireceğim dedi. Bir, bir kaç dakika sonra geldi nene. Dedim nene gidiyorum ben dedim. Ondan sonra bir dakika gitme hoca efendi filan dedi erkek. İşte helalleştiler barıştılar filan. Yaşıyorlar hala. Şimdi evet, 80'nin evet, üstündeler. Evet. Fakat bu sözü unutmuyorum hocam. Dolmuş dolmuş yüz köpek benim içimdeki zehiri yese. Yani ha, hanımına karşı evet, olan evet. zehirliyse ölürler zehirden demişti. Evet. Böyle bir duygusallık olarak ben ondan çok etkilendim. Yani aman Allah'ım bu adam kendisini nasıl yaşıyor, nasıl yaşıyor bu zehirle yani onu. Bir de o adamı düşünmek lazım. Evet. Nasıl o zehirle yaşıyor? Erkekler hocam irade değil idare diye bir slogan öğretecekler. İrade ile değil idare ile olacak. Ve her zaman söylüyoruz karşılığını Allah'tan bekleyecek. Madem Rabbim bana sabah namazına kalk dedi. Soğuk suyla yüzünü yıka. Ben seni namazda göreyim dedi. Sevabını ben vereceğim dedi. Evet. Bu aileyi de ümmet namına, ümmetin ahlakı iffeti namına idare et dedi ise sevap verecek. Evet. Hem de büyük sevaplar verecek. Birbirimize şakalaşınca sadaka sayıyor bunu Allah Teala eşler arasında. Dolayısıyla erkeklerin en kötü dedikleri kadını bile idare edemiyor olmaları bir erkek eksikliği hocam evet önemli erkeğin sabır gücü kadından fazla olmalı aile konusunda tahammül etmeli Allah'tan karşılığını beklemeli ama sayarak söylek rahatladıktan sonra bu karşılık bekleme değil tabi bayanlara gelince evet onu soracaktım benim, ben de yani bu kavvam e, meselesini Kur'an'ın bayanlar nasıl karşılamalı o, o nasıl içselleşmeli Yani hakikaten Allah'tan gelen bir şey olarak Nasıl bir aleti ruhiye gerekiyor Şimdi e, hocam Bayanların e, Erkeklerdeki sorunu dedim ya Evet e, İdare değil irade gücünü kullanıyor erkek Zulme dönüşüyor bu sefer Evet Bayanlarda hissettiğim şey Bayanlar esasen erkeğini kabulleniyor. Yani Allah ona sakal verdi bana vermedi. Adamdaki bıyıklara bak ya benim saçım kadar bıyığı var adamın. Deyip kadın özünde kabul ediyor bunu. Evet. Hatta hatta Anadolu kadını bunu bir sosyolog arkadaşlarla da konuştum ben de. Ben de aynı kanaatteyim demişti bana. Güçlü bazlı erkeği daha çok seviyor hocam Müslüman kadın evet. Yani erkek dediğim benim gibi mızmız yani olmasın. idareden öte irade de istiyor. İrade de güç istiyor. Güç evet. istiyor. Yani evet mızmızcı bir erkeği işte yataktan kalkamayan kovayı kaldırıp götüremeyen bir erkeği istemiyor kadın evet. kendinden güçlü yani araba dürtecek bir erkek. şöyle bir istiyor. ara şey sorsam hocam yani bu kavvam şeyinin istisnası olur mu yani bir erkek tipi çizdiniz şimdi onun yanında da bir diyelim ki daha e, iradesi olan bir kadın ...onun da evde kavvam olması... ...kavvame olması gibi bir şey... ...şu olabilir hocam... Yani ...istisna zaten, yani fıkhi anlamda... şöyle dönelim gene de... ...şu olabilir... E, ...yani bu bir Allah'ın verdiği hak... Evet. ...ise... ...hak kendine kalmak üzere işletme yetkisi... ...verebilir <gülüyor> evet. ee, ...bu da mümkündür... Bu ...hastalanınca erkek bu oluyor değil zaten... Mi, değil değil mi? Değil mi? Evet. Yani, ...yani diyelim ki yatalak bir erkek... Ha, ...o oluyor... Evet Veyahut da mesela şunu da çok şahit oluyorum... Ee, erkek yani çocuklarına söz geçiremeyen bir tip oluyor. İdare evet. zafiyeti var erkeğin. Evet. Yani dünya güzeli bir erkek. Delikanlı bir erkek. Çocuklarında illallah etmiş. Ben onlara şöyle bir sorun üretiyorum. Hanımına de ki çocuk konusunda beni yetkisiz kabul et. Sen idare et bunları. Kadında evet. kabiliyet var. Evet. Yani okul idare edecek. Kendi çocuğunu değil. Okul idare edecek bu durumda. E, bu anlaşıldıktan sonra bir sorun yok ki. Evet, evet. Yani anlaşamama hakkı durumunda Kanuni yetki erkekte de demektir evet. bu Erkek e, ticaretten sen Mesela şu çok oluyor Erkek müsrif evet. İhtiyaç olan olmayan her şeyi alıyor Ya da hiç almıyor Biz O zaman tavsiye ediyoruz maaşı getir kadına teslim et At ayak ayak üstüne kahve içe Sen ne karışıyorsun ya <gülüyor> evet. İki taraftan birinde yetki yet, Kullanacak yetki kullanacak kabiliyet Varsa bu bir nimet hocam evet. İki taraf aynı şey üzerinde Aynı düzeyde ...iddiada bulunuyorlarsa çok kötü... Evet. ...o zaman çözüm olmuyor... Evet. ...çözümsüzlük o zaman... ...ikisi de 10 diyor... ...ikisi de 9 diyor... ...bir tanesi aşağı inmiyor bir rakam... Evet. ...o zaman sorun oluyor... ...yoksa yani bunu erkek idare etsin diyor... ...erkek bu sorumluluğu sen idare et... Ee, ...ben mesela... E, ...tartışma istemiyorum ya da... ...böyle Hı -hı. daha iyi olur düşünüyorsa... ...eh bu evet. bir sıkıntı yok... Tıpkı kadın da mehir hakkından ferahat edebiliyor. Mesela istemiyorum mehir diyebilir bir kadın. Evet. Doğru. Yani bu bir hak vermiş Allah. Bu hakkı ben istemiyorum. İstemiyorum. Helal olsun sana evet. değil mi? Dedi ashab-ı kiramın kadınları zaten. Burada üstadım kadınların... Sen Müslüman olman benim mehrim olsun. Yani... Diye... diye. Hocam çok zor yani. O, yani bu... Bu evet. dünyada çok sahih naslarla sabit olmasa... Yani... ...öyle bir şey oldu mu diye tereddüt ediyor insan... Yani evet. ...bu nasıl insanlık... ...Allah onlardan Hı, razı ya, olsun... Yani. Evet. ...hocam burada Sonuna kadınların... da yaklaşıyoruz <gülüyor> hocam... Bu kadınlar... ...ama bu sorunların sonu değil hocam... Doğru. ...bunlar devam ediyor... ...tabii yani. tabi zaman zaman... Şimdi ...ben şunu söylüyordum ya. hocam... ...erkeklerde dedik... E, evet. ...irade ve idare arasındaki bir Hı. sıkıntı bu... ...bayanlarda benim kanaatim... ...bayanlar esasen erkeğin erkekliğine itirazları yok... ...yok evet... ...yani... Doğru. O da görüyor. Müslüman olması da görüyor ki bu bir denk değiliz. yani. Ya fıtraten onu görmemek mümkün değil. Yani bayanlar taksi kullanıyor ama dozer kullanan bayan görmedim bugüne kadar. <gülüyor> yani görüntüsü dozerin bayanı ürkütüyor. Evet. Fıtri bu. Bununla savaşmaya evet. gerek yok. Benim kanaatim hocam bayanlar kendi anneleri ablaları gibi yakınları ve ona çevre oluşturan komşuları sürekli ...olumsuz baskı altında ...tutuluyor ...yani erkeğe karşı bir tür ...dolduruluşa getiriliyor ...yani tam erkekle aralarında ...denge sağlanıyor bu dengede ne ...erkek söylüyor kadın yapıyor ...o teşekkür ediyor güzel ...abartma bunu demeye gelen ...bir telkin alıyor kadın ...bu telkini bazen şifahi sözlü ...olarak alıyor bazen de ...komşusu kadının ...erkeğini e, ...hizmetçi gibi kullandığını ve böylece mutlu olduğunu hissediyor şuur altına yerleşiyor. Evet. Öyle veya böyle. Bayanlar arasında etkileşim oranı erkekler arasındaki etkileşimin çok çok üstünde hocam. Evet. Mesela 10 erkek bir araya geldiğinde Kolay kolay aile içi konu konuşulmaz erkekler arasında tabii, değil mi? Tabii. Onun yerine siyaset konuşulur, ticaret konuşulur, başkaları futbol konuşur ama eşlerini konuşmazlar mesela. Evet, evet. Ama bu bayanlar arasında böyle değil hocam. Evlenmeden de böyle değil. Evlendikten sonra da böyle olmuyor ne yazık ki. Halbuki gıybetten mahremiyete kadar bir sürü de şeriat engeline takılıyor olması lazım kadınların bu tavrı. Evet. Bu sebeple... Ben e, aile sulhu ile ilgilendiğimde bu açık var mı hemen kontrol ediyorum. Önce yatak odasında sorun var mı bakıyorum. Sonra da etki eden unsurlara bakıyorum. Bu etkiden unsurlarda çevre kadınlarının etkisini hissedince taşınmalarını tavsiye ediyorum. Kadın seni dinleyeceğim diye söz verirse telefon listeni değiştireceksin diyorum. Evet. Çünkü mevcut... ...bana böyle bir telkinde bulunan yok... ...demesi beni susturmuyor. Neden? O gözün gördüğünü demesen... ...reddedeceksin. Görüyorsun ki... E, ...arabasını mesela... ...normalde erkek direksiyona geçer... ...kadın yan tarafa geçer... ...bakıyor ki komşuda... E, ...erkek kapıyı açıyor... ...bayan şu kolt şoför koltuğuna oturuyor... ...arkaya geçiyor... ...Allah Allah böylesi de oluyormuş düşünüyor... ...bizimki de... ...ya kadın arabamı kullanır geç arkaya otur diyor... ...bu... Aslında şeytan için tam çorabın söküldüğü İlmiklerden evet, evet. bir tanesi oluyor evet. Bu sebeple bayanların kendilerini korumak gibi bir Gayeleri varsa buna dikkat etmeleri Lazım etkilendikleri Kimler evet. Etkilenmiyorum demeleri doğru değil Etkileniyorlar ama kimden etkilen? Olumsuz etkilere çok dikkat etmeleri Gerekiyor hocam, hocam Son 1-2 dakikamız var Ben yeniden o en başta Söylediğiniz o kulluk Değil mi? Yani kul olarak görme. Erkeğin de kendisini kul olarak görmesi, kadının da kul, kul olarak, olarak görmesi. Yani o noktada belki bir hatırlatmada daha bulunalım. Ben şöyle iman ediyorum. İman ediyorum diyorum. Evet. Yani düşünüyorum, beğeniyorum falan diye. Rabbim beni 24 saatin 24 saniyesinde bile boş bırakmıyor. Boş bırakmadığına göre camide de kulu olarak görmeyi murat ediyor. İş yerimde de Erkam Radyo'da da eşimle bulunduğum yerde, çocuklarımla bulunduğum yerde de. Evet. Dolayısıyla şeriatım camide bana bir şekil biçti. Erkam Radyo'da da bir şekil biçti. Evdeki oturma odasında da biçti. Evdeki oturma odası Hoca Efendiler'in kanaatine göre belirlenecek bir oda değil. Bu ümmetin peygamberinin de oturma odası vardı aleyhissalatü vesselam. Evet. Ve muhteşem. O oturma odasını yakalayamadıkça Derdimiz bitmez bizim. Evet inşallah. Meselenin özü bu. İnşallah o, onu yakalamaya i̇nşallah. gayret ederiz. En azından dert ediyoruz. Diyoruz elhamdülillah. Evet e, değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programında bendeniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız Hocamla sohbet ettik. Aileyi konuştuk. Daha konuşulur bu konu her zaman. Kavvam e, kelimesi Kur'an'ın e, e, Kavvam mefhumu üzerine Sohbet ettik Ailenizde huzur dolu Saadet dolu